yarattığı her şeyin içinde emaneti Adem olma sunmuş ve Adem olma da ye iç gez eğlen yarattığım her şeyden istifade et ama bana karşı gelme bana isyan etme ve benim emrimin dışında hareket etme diye kurallar koymuştur tembih etmiştir Allah Allahühanhu ve Teala bizleri öyle hallerde donatıp göndermiştir ki ye dediğinde yiyecek gör dediğince görecek konuş dediğinde konuşacak azalar vermiştir. Ve bizlerin taşıyamayacağı veyahut da yüklediğinde ben bunu yapamam ben bunu anlayamam ben bunu hayatıma geçiremem diyeceğimiz hiçbir şey yok nasıl ki dünyada yapılan bir şeyin muhakkak hesabı varsa Allah Azze ve Celle de gönderdiği kullukla mükellef kıldığı her kim olursa olsun yaptığı ufacık bir iyilik dahi olsa karşılığını yaptığı ufacık bir kötülük dahi olsa bunun da karşılığını ne yapacak verecektir hesabını soracaktır işte kardeşlerim Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberlerle insanların içinden o insanların yaşadıkları hayat tarzında o insanların hayat nizamının bozulmaması ve bütün insanların adaletle yaşaması için onlara ne yapmış? Elçiler göndermiş ve düzene koymuştur. İnsan hiçbir zaman başıboş bırakılmış değildir. Onun için bizler öyle bir fıtrata sahip insanlarız ki Haset, kin, nefret, yalancılık, şehev dürüstlük, yardımlaşma, infak etme, sadaka, yani kulluktan alakalı olan o kadar çok huy hasletlerimiz vardır ki, ama bunların hepsi ne yapılmıştır? Kayıt altına alınmıştır. İşte bu hasletlerin içinden bugün Allah Azze ve Celle'nin kitabında tuyan diye ifade ettiği, ve bunu yapan alışkanlık haline getiren ve bunu da otorite haline kadar çıkarana tagut dediği kelimenin üzerinde sohbet etmeye çalışacağız Allah hepimize güzel bir anlayış versin Rabbim nefsimize bir an olsun bizleri bırakmasın kardeşlerim kardeşlerim tuya taşkınlık, azgınlık sınırı aşma manalarına gelir yani fiziksel güçlerin normal sınırları aşacak şekilde faal hale gelmeleri de tuyan olarak ifade edilir. Aynen Nuh tufanını anlatırken Kur'an'da Allah Azze ve celle dere yataklarını tuyan etti. Yani akıp gitmiş olduğu yatağı ne yaptı? Açtı. Bulunduğu sınırların dışına çıktı. Tuyan bir kere haddi aşmadır defalarca aşmaysa tagut kelimesiyle azman olarak, şeytan olarak e, ifade edilir. Yani, su tuyan edip kabarıp taştığında yani bu şekilde taşma ve her yeri kaplayan şeye tagiye denilir. E, kavram olarak tuyansa isyan ve günahta sınır tanımayacak ölçüde ileri gitmektir. Yani tuyanın kavram olarak gelmesi İslam'da sınır tanımayarak ölçü tanımayarak insanın günahta aşırı gitmesine denir kavram olarak tuyan insanın haddi ve ölçüyü aşması yani insanın haddi nedir? Allah'ın onun için koyduğu sınırıdır ki kişinin onu aşması asla caiz değildir yalan söyleme, iftira etme içki içme, şirk koşma zulüm yapma gibi vesaire koymuş olduğu sınırları aşma nedir? Tuyandır. Allah'ın koymuş olduğu ölçüyü aşma. Yani insanın değeri ne ölçülür? Sizin diyor en hayırlınız Allah da takvalı olanınızdır. Yani her sözde her işte her amelde yaratılış gayesi olarak insanın Allah'ı razı etmesi gerekir. Değeri de insanın bununla ölçülür. Ne zaman Allah'ın insan için koyduğu ve anlaşılmaması, aşılmaması gereken hududu aşarsa, kişi ölçüyü kaçırırsa tuyan'a düşer. O insan tuyan etmiştir. Allah'a isyan etmiştir ve bundan da tövbe etmesi gerekir. Kardeşlerim bu yönlü Kur'an'a gittiğimizde 40'a yakın yerde tuyan kelimesi geçer müsait olduğunuzda Kur'an'da bakın tek tek bunları çıkarırsanız çok çok daha istifade edersiniz. Bunun biraz daha ilerisi tagutsa tuğyanı yaşayan ve yaşatan güç anlamına gelir. Yani tuğyan neydi? Günahta sınır tanımama, haddi aşma. Bunu yaşayan ve yaşatan insanın ismi de neymiş? Tağutmuş. Yani yaşatan Tuyan, istikametten bir sapmadır. Sırat-ı Mustakim'den çıkmadır. Tuğyan'a sapmanın nusallat edeceği denge bozukluğu, hastalık insanı aldatır. Nasıl aldatır? Bir insan eğer koruntuya, hayale düşerse artık o onun ne olur? Esiri olur. Artık hep Kur'an insandır. Kalbi hastalıklıdır. Onun için Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsederken onlar sizin yanınıza geldiğinde ne der? Ben de sizden ben de sizin gibi inananlardanım ama diyor şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında hadi bizi bırakın Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler diyor onların kalpleri nedir? hastalıklıdır diyor ve Allah da onlara ne yapacak? tuzak kuracaktır diyor hadi insanları aldatma neyse demek ki hayal ve boş kuruntular haşa ta Allah'ı aldatmaya kadar yani aldattım zannına kadar insanı ne yapıyor? Götürebiliyor. Onun için kardeşlerim insan bu duruma gelince nefsinin oyuncağı olur ve karanlığı ışık zannetmeye başlar. Kur'an bu özelliği belirtirken inkarcıları tuyanları içinde oynayıp oyalanan kafiller olarak tanıtır. Yani Kur'an'da tuğyan kelimesine gidersek, onlar kendi gafletleri içinde oyalanır diye Allah Azze ve Celle bizlere zikreder. Kardeşlerim insan belli nimetlere kavuştuğu ve kendini başkalarından mustani zannettiği, kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bilgi ve yetenek vehmettiği zaman artık Allah'ı unutur. Bunun da misaline dikkat ederseniz mesela Kasas suresini okuyorsunuz. Bir Karun'un misali var. Karun diyor kavminin yanına çıktığında bu bana ilmimin sayesinde verildi diyerek deptebe içinde yürüyor diyor. Burada ne yapıyor? Veren kim? Allah. Ona ilmi veren mülkü veren her şeyi veren kim? Allah. Buna rağmen o onun vehmine kapılınca Allah'ı ne yapıyor? Unutuyor ve insanlara tepeden bakmaya çalışıyor. Oradakilerden bir kısmı ne diyor? Şuna verilen diyor, bana da verilmeli değil miydi? Müslümanlar ne diyor? Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? Yani bunlara çok çok dikkat edelim. Biz diyor, Karunu helak ettik. Malını da yok ettik. Oradakiler ne diyor bu sefer? İyi ki onun başına gelen, bizim başımıza da gelmemiş. İlla kardeşlerin başınıza doğruyu anlamak için belanın gelmesi gerekmiyor. İnsan her zaman kendini ne yapmalı? Kontrol etmeli. Demek ki insan gerçek kudret, ilim ve dilediğini yapabilme güç ve iradesine sahip olanın yalnızca Allah olduğunu aklından çıkardı mı işi bitiyor. İşte bu durum insan için tuğyanı açılan bir kapıdır. Artık dilediğini yapar hak, hukuk, sınır ne yapmaz? Tanımaz. İşte Allah'a ortak koşmaya nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerinin peşinden gitmeye girişir. İşte bu halk tuyan halidir. Bu tür insanlar da Kur'an deliyle tagidir. tuyan etmiş insandır. Allah nefsimizi korusun. Böyle duruma düşmekten bizi de neslimizi de bere buyursun kardeşlerim yine Allah'ın kitabına gittiğimizde Allah Azze ve Celle <gülüyor> bozgunculuk yapmayı kendi izinleri olmadan halkın yoksulların din değiştirmelerine ve dinlerini yaşamalarına rıza göstermemeyi kendi üstünlüklerini tartışmasız kabul etmeyi sadece kendi kuvvetlerine güvenmeyi bu nedenlerden dolayı şımarıp böbürlenmeyi yeryüzünde çalım satıp gösteriş yaparak yürümeyi kısacası veli edindikleri şeytanın taraftarları hizbi olmayı tuğyana kalkışanların vasıflarından sayar. Düşünün şimdi Allah Azze ve Celle'nin bizlere bildirmiş olduğu kısa ayetlerine, surelerine baktığımızda helak olan her kavmin altında ne yatıyor? Hep haddi aşma. Kimi gücüne güvenmiş, kimi malına güvenmiş kimi şuna kimi buna ve hep bir başkalarına zorbalık yapmaları onların helakına sebep olmuştur. Çünkü insanın kendi nefsine yaptığı zulümle karşıdakine yaptığı zulüm nedir? Aynı değildir. Çünkü Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e mazlumun ahından sakın. Çünkü onunla diyor Allah arasında perde yok. Yani insan kendi nefsine zulüm etse veya da Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle dünya kadar günah işlesin. Allah seni dünya kadar mağfiretle ne yapar? Yine yargılar ve affeder. Denizin köpüklerince diyor. Ama kul hakkına gelince ne diyor? Ben karışmam diyor. İşte mazlumun ahında ne yap? Sakın. Şimdi düşünün bu noktada insan dua ederken nasıl ediyor? Belki kalbi dili birbirine devrede değil. Ama bir insanın şöyle bir zulme uğradığını düşünün. Başında bir bela var. Can mal, namus, artık neyse nasıl yakarır Allah'a? Her şeyiyle. Artık ondan başka kendisine yardım edecek hiçbir zatın olmadığını samimiyetle ne yapar? itiraf eder. İşte bu yüzden mazlumun ahında ne yapın? Sakının diyor. Onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Demek ki kardeşlerim bu kıssalardan da anlaşıldığına göre tuğya hak Hukuk ve sınır tanımama, inatçı ve zorba bir tavır içinde olma, böbürlenme, kibir gösterme, zulmetme, insanlığı ezme, malları gasp etme, insanlara acımama ve dolayısıyla Allah'ı bir ve gerçek Rab olarak tanımayarak ona ortak koşmak, yani kısaca nefsinin hevasının peşinde gitme ve batır hüküm vermek. Kardeşlerim yine Kur'an'a gittiğimizde yalancılık, isyan ve şerefsizlik etme tuyan olarak belirtilir. Tuyan istikametten bir sapma olarak değerlendirilir. Sen diyor beraberindeki tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru aşırı gitme doğrusu Allah yaptıklarınızı bilir diyor azze ve celle. Kardeşlerim burada yine kuyların yanında Aşırı tüketim, aşırı mal yığıma da bir tuğyandır. Bakın İsrailoğullarına, onların aşırı tüketimleri, aşırı mal yığmaları, onların helak olmalarına sebep olmuştur. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin, bunlar da aşırı gitmeyin, gazabıma çarpılırsınız diyor. Mesela bakın, İsrailoğullarından, Kur'an'dan bahsedilirken, işlemiş oldukları günahlara binaen onlara birçok şey ne yapılmıştır? Haram kırılmıştır. Sırf günahlarına binaen. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? İç yağdır. Onlar ne yapmışlardır? Tamam. Bize iç haram. Biz de eritiriz. Satar. Parasını yeriz diyerek yine de ne yapmışlardır? Tuyan etmişlerdir. Hakkı, hukuku ne yapmışlardır? Aşmışlardır. Aynen bugün günümüzdeki verdikleri fetvalara baktığımızda birçok insan şu an katıldı buna ve toplum tamamen helaka götürülmeye çalışılıyor. Mesela hadis zayıf da olsa üç şey zarrettir diyor. Tirmizi'de gelen bir rivayette ama hadis zayıftır. Amel edilmeyecek bir rivayettir. Evlenme, ev sahibi olma ve binek. Üç şey acele edin diyor. Neyse Üç şey zarrettendir diyorlar. Evlilik, ev ve araba. Bunları diyor sahip olabilmek için faizli para alabilirsiniz. Çok da rahat. Ne yaparsınız? Bunda haram diye bir şey yoktur diye fetvasını ne yaptılar? Verdiler. Şimdi düşünün. Bir insanın sırf evlenebilme, sırf ev sahibi olabilme, sırf araba sahibi olabilme uğruna yani mal elde edebilme uğruna Allah'ın emir ve yasakları ne yapıyor? Gidiyor. Yani oradaki sevgi Allah sevgisini ne yapıyor? Bastırıyor. Bu da ne yapıyor? Kişinin nefsini hevasını ilah edilmesine kadar ağır ağır ne yapıyor? Bir seyir takip ediyor. Kur'an'a bakarsanız Allah Azze ve Celle ben iki kişiye harp ilan etmişimdir diyor. Birisi faizdir birisi de benim dostuma düşmanlık yapana diyor. Yani bu meseleye çok çok dikkat etmek gerekir. İşte demek ki insanın maldaki aşırı sevgisi onun tuğyanı. Yani helakına da nedir? Sebep. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü ve bir sözünde şu dört şeyin hesabı verilmeden ayakları mahşerde ne yapmayacak? ayrılmayacak. Ömrünü nereden malını nereden kazandın? Nerede harcadın? İstaf mı ettin? Müsruflik mi ettin? Cimrilik mi ettin? Haramdanını kazandığın Faiz mi bulaştırdın? Neyse. İlminle ne yaptın? Gençliğini nerede harcadın? Bunların diyor hesabını vermeden bu ayaklar mahşerden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Demek ki kardeşlerim insanın bir mal sevgisi dahi dengeyi ne yapıyor? Bozuyor. Bozulan bu denge aynı zamanda ne yapıyor? Tartıyı da bozuyor. Ölçüyü de bozuyor. Bu sefer insanların arasında ne yapıyor? Zulüm. tuyan baş gösteriyor. Allah Azze ve Celle kitabında sakın diyor dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Buradaki e, ölçü yani ölçüsüz gitmeyin, aşırı gitmeyin, gazabıma çarpılırsınızdaki dahaki ayetimdeki manaysa kardeşlerim doğruluk ve haklılık ölçüsünden şaşmayın. Yani nefsinize, hevanıza uymayın. Dikkat ederseniz pazarların hemen çıkışında bir hassas terazi diye bir şey var. Gördünüz mü? Pazarda ne alırsanız alın gidin bir tarttırın bakayım. Ne halde? Bir deneyin. Hiçbir aldığınız şeyin tam olduğunu göremezsiniz. Yani insanlar bir mal, burası garası içebilmek için, bir araba alabilmek için, gidip içmek için veyahut birçok günah işlemek için ne yapıyor? Senin cebinden çalıyor. Yani bir günah aslında bir günaha sebep oluyor. Ufacık bir şey insanı ne yapar? Kocaman bir şeylere doğru ne yapar? Götürür. Allah Resulü'nün dediği gibi Ali ve sellem'ın helal insana damla damla haramsa sel gibi gelir diyor. Şimdi damla damla yağan bir yağmurun bereketine bir bakın. Seyrinin güzelliğine bakın. İnsan ıslanmak bile ister değil mi? Ama sele kim kapılmak ister? Selin getirdiği şeylere baktığında değer var mıdır? Aynen bu misaldir. Onun için ölçü ve tartıyı ömür boyunca bozmamamız gerekiyor kardeşlerim Kur'an'a baktığımızda Firavun'un Nuh kavminin, Semud kavminin ve başka üzerlerinde Allah'ın gazabının hak olduğu kavimlerin durumları tamamen tuyan kelimesiyle anlatılır bunlar kendilerini yeryüzünün en büyükleri istediklerini istedikleri biçimde yapabilecek güce sahip olarak görüp tam bir istignanın içine girmişler tuğyanın içine dalmışlardır. Bakın, Semud kavmi bağlarda, bahçelerde, çeşme başlarında, hurmalıklar arasında, zevk ve sefa içinde yaşayıp, müsriflerin emrine itaat etmekte ve Salih Aleyhisselam'ın uyarlarına ne yaptılar? Kulak tıkadılar. Ve dahası Allah'tan bir mucize istediler ve o mucizeyi de ne yaptılar? Gelen deveyi boğazladılar ve tuğyan ettiler peygamberlerinden gelen hakka daveti de ne yaptılar? Kulak tıkadılar. Neden bir insana nasihat edildiğini dinlemez baki? Neden dinlemez? Çünkü günahlar kalbe hasır çubukları gibi arz edilir arkadaşlar. Hangi kalp bu fitneleri içerse ona bir siyah nokta olur. O noktalar birleştiğinde ne olur? o kalp kapkara olur. Artık ne iyiyi tanır ne de kötüyü inkar eder. İşte Allah Resulü ve Vesselam o kalp diyor test çevrilmiş kalp misal eder diyor. Aynı bir testiye benzetiyor. Düşünün şimdi testi düşse kırılsa tamir olur mu? Yapıştırılır mı? İşte diyor o kalbin nisali budur. Ama hangi kalp ki bunu içmezse, bakın boş bırakılmıyor, ona da beyaz bir nokta vurulur diyor. Onlar birleşe birleşe, o kalp cilalı taş gibi olur. Ve diyor, yer ve gök durduğu müddetçe, yani kıyamete kadar ömrü olduğu müddetçe, hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Allah kalbimizi öyle kalplerden eylesin. Ne yaptılar onlar? Allah'a şirk koştular. Kendilerine Gönderilen bir de deveyi, mucizeyi ne yaptılar? Boğazladılar, tuğyankar oldular. At kavmine bakıyorsunuz kardeşlerim. Kavmi ebedi hayat umuduyla köşkler dikip, boş şeylerle uğraşırken, yakaladıklarını zorbaca yakalar ve yeryüzünde fesat çıkarırken, Hud aleyhisselamın çağrısına uymayarak Allah'a şirk koşmaya devam etmekle tuyan içinde kalmışlardır. Yine Nuh Aleyhisselam'ın kavminde kendilerini üstün görüşlü ve müminlerin de ayak takımı olduğunu iddia eden insanlar ne yapmıştır? Allah'ın yerden ve gökten fışkırttığı sularla helak olmuşlardır. Nuh Aleyhisselam onlara gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde eş koşmayın diye onları davet ettiği halde onlar hep ne yapmışlardı? Alay etmişlerdir hatta müminlere hep tepeden bakmışlar, hor görmüşlerdir. Aynen günümüzdeki insanların tuğyan da nedir? Böyledir. Düşünün, bir Allah düşmanının, bir Müslümanı Müslüman olarak tespit ettiği birine bakarken ki hiç gözündeki küçümsemeyi yakaladınız mı? Nasıl bakıyor? Kendileri çok çok üstün, dünyayı yaratmış, sense onun hizmetçisi olarak yaratılan bir mahluk gibi. İşte bu daha önceki helak olan kavimlerin ahlaklarından bir tanesi, tuğyanlarından bir tanesi ve Allah da onları ne yapmıştır? Helak etmiştir. Yine kardeşlerim öyle insanlar çıkmıştır ki onlar da e, dağların içini oymuşlar, oraya güzel güzel barınaklar, bahçeler yapmışlar, aynı cennet bahçeleri gibi. İşte oralarda kalırız, buralarda yer içeriz ve dünyada hep ebedi kalacaklarını, hatta hayat iksirini, yani ebedilik iksirini aramaya çalışmışlardır. Halbuki asıl yurt, ahiret yurdudur. Dünya ise çalışma yeridir, kazanma yeridir. Allah hayırda kazananlardan eylesin kardeşlerim. Yine bakıyorsunuz, Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı zulme bakın. Akla böyle sığmayacak. Fıtrata yakışmayacak. Erkeklerini ne yaptı? Doğrattı. Kadınlarını ne yaptı? Kirletti. Ve hepsini köle olarak mahiyetinde aldı. Onlara yapmadığı zulmü ne yaptı? Bırakmadı. Halbuki bunu mu yapması gerekirdi? Ve bunları yaptıktan sonra da ne yaptı kendisine karşı gelen insanlar kalmayınca ben ilahım dedi. En üst noktaya kadar kendisini ne yaptı? Tuğyan'a taşıdı. İşte bu tür insanlara da ne denir? Tağuk denir. kardeşlerim Nuh tufanı sırasında suların köpürüp azmasını, tuğyan kökünden bir fiille tağa tuğyan etti ifade etmektedir. Şimdi ilginçtir ki suların tuğyanı ile boğulan, Nuh devrinin zalimlerini kuran, zulme sapan, tuğyan edip azan bir kavim olarak anmaktadır. Şimdi ceza her zaman amelin cinsindendir. Yaptığın amel neyse sana verilen ceza da nedir? Onun cinsindendir. Şimdi düşünün bunlar yeryüzünde malik olduğu bir şeylerle ne yaptılar? İnsanlara üstünlük taslamaya çalıştılar. Firavun'un ülkesinin nereleri olduğunu biliyor musunuz? Mısır, Kuzul Deniz, Nil tamamen onun neydi? Hakimi, eli altındaydı. Ve oradaki ürünleri hep kendisine yontardı. Neyin içinde bu oldu? Heh? Sahip oldu. Yani ceza da cezanın nevinden. Tabiatın, yani Allah'ın vermiş olduğu mallarla üstünlük sağlamaya çalışanlara Allah yine onlara ne yaptı? Onunla cezalandırdı. Ve bunların da hiç eli kolu kalkıp da onlardan kendilerini ne yapamadılar? Kurtaramadılar. Onun için bunları da güzelce ne yapmak? Yakalamak gerekiyor kardeşlerim. Ee, yine benzer bir durum Semud kavmi için söz, konu, söz konusu edilmiş. Ayete baktığımızda Semud kavmi e, azgınlarının tagiye ile helak edildikleri belirtilmektedir. Bu tagiye de tuyan kökünden türeyen bir isimdir. Tuyan eden insanları cezalandırmak için Allah tarafından devreye sokulan tuyan edici bir tabiat kuvveti ifade etmektedir. Yani bu ayette cümle o şekilde düzenlenmiş ki tagiye hem Semut kavmine helak eden kuvveti hem de bu kavmin helakına sebep olan tavrı aynı anda ifade ediyor. Bakın ayet ne diyor? Semut kavmine gelince onlar tagiye yani tuğyan eden azam bir topluluk oldukları için tagiye ile yani azıp kuduran bir tabiat kuvvetiyle helak edildiler. Anlatabildim mi? Neyle azmışsa ceza da onunla seslerini mi yükselttiler? Onlara bir ses gönderdik. O ses onların hepsini ne yaptı? Yerlerine yıkıverdi. Çünkü insan normal bir ses tonunun dışında korkunç bir ses duyduğunda ne yapar? Kulak zarları patlar ölür. Aynı şekilde onlarda ne yaptı? Gitti. Ama esas ceza nerede? O da ahirette kardeşlerim özellikle eski kavimlerden haddi aşıp isyan eden, azarak kendisinden başka güç tanımayan insana Allah'ın emrine boyun eğen tabi hadis, hadiseler tufan, fırtına zerzele gibi bu yollarla Allah onları ne yapmıştır hadlerini bildirmiştir akıl sahibi ve şerefli olarak yaratıldığı halde baş kaldırıp isyan eden her istediğini yapabileceğini zanneden azgın insan akıl sahibi olmadığı halde her emre boyun eğen Allah'ın askerlerinden helak olmaya mahkumdur. Bunu anladınız siz mi? Allah akıl verdiği halde bu akıl insanı nereye götürecek? Allah ne diyor Azze ve Celle kitabında? Ne diyor? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır. Neden? Çünkü Rabb'ı bilmeyen, Rabb'a kulluk yapmayan, ona boyun eğmeyen akıl, akıl değildir. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlardan aşağıdadır derken, neyi kastediyor? Çünkü kainattaki her şey, bir tufan, bir zelzeler, bir deprem neyse, hepsi hal diliyle Allah'a boyun eğiyor mu? Zikrediyor mu? Bunu dahi başaramıyorsa akıl nimeti verildiği halde bu insan her şeye nedir müstahaktır. İzzet de şeref de ancak Allah'ı tanıma, dinini tanıma, Onun koymuş olduğu sınırları aşmamayla bilinir. Eğer bu yoksa o insanda izzet de şeref de nedir kalmamıştır. Demek ki tabii güçler, o doğal afetler, o akıllı zannedilen insanları ne yapıyor? helak edip gidiyor Allah hepimize hayır versin kardeşlerim şimdi tuyan kelimesine baktığımızda insanın tabiatında olan bir şey bu Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi insanoğlu azar diyor azgınlık bizim fıtratımızda nedir vardır ayetin hemen devamında ahlak 6'da insanın tuğyanının temel sebebi azmak olarak gösteriliyor İstigna yani insanın kendi kendine yeterli görmesi, kendisini hiç kimseye muhtaç olmayan bir konumda zannetmesi ve okumaması, ilimden, vahiyden uzak olması insanı istignaya dolayısıyla tuğyana sürükleyen en büyük etkendir. Ya malının çokluğu veya nüfuzlu otoritesidir. Birincisi malın tuğyanıdır, ikincisi ise otoritenin yani siyasi otoritenin tuğyanı tağut kavramıyla ifade edilir. Tuğyanın her iki türü de değişmez sünnetullah gereği felak edicidir. Allah Azze ve Celle insanı veyahut da yarattığı şeyi öyle bir yaratmıştır ki her yaratılan yaratana muhtaç halde yaratılmıştır. Bunu hiç düşündünüz mü? Ama yaratan Hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah Azze ve Celle öyle bir yaratmış ki yarattığını yaratıcıya muhtaç yaratanın kim olduğunu her bir sebeple aklına getirsin de doğruya dönsün diye. Allah akıl edenlerden eylesin bizlere. Ama insanoğlu fıtratının gereği fıtratında olan azgınlıktan dolayı hemen bir şeye malik olduğunda ne yapıyor? azma yoluna gidiyor. Ama düşünün kardeşlerim, bir Musa aleyhisselamı ele alın. Azan, firavuna gittiğinde firavuna git, ona yumuşak davran. Ola ki anlar dediğinde, hemen Allah Azze ve Celle'ye dönmüş, dua etmiş, göğsündeki genişliğin açılmasını istemiş, dilindeki düğümün çözülmesini ve kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Seni çok çok analım, çok çok zikredelim demiştir. Yani ben yaparım, ben ebe ederim, firavun gibi birine ben gönderildim, ben bunu hak ettim dememiştir. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilme, ikrar etme, hamd etme sünnetullah'tır ve senin kurtulma sebebindir. Bu benim, benim ilmimden oldu, ben kazandım, ben yaptım dedin mi, işte gidersin, helak olursun. İşte halk arasında bu ben kelimesi, bu yönü ifsad edilmesine hasep ben kelimesinin anlaşılması da ifsada gitmiştir. Mesela birilerinin yanında ben şöyle ettim, ben böyle ettim dediğinde hemen sizi eleştirdiklerini görürsünüz. Ben deme. Buraya hakarlığa gider. Halbuki haklı olduğu yerler vardır ama illa da isabetli olmayabilir. Onun için benlik davasında ilk gösterilen ve bize örnek tutulan şeytandır Ömer'e soruyorlar tağut kimdir o bir şeytandır diyor. çünkü şeytan ne yaptı hakkı tanımadı hakka boyun eğmedi secde et dediğinde ne yapmadı secde etmedi sen sen sen ben benim gibi bir tavırlara girdi İşte onun tuğyanı en son ta tağut olmasına kadar ne yaptı onu götürdü. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah insanların azıp sapmamaları için her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Rızkı da belli bir ölçüyle insanlara vermiştir. Bakın ayeti kerimede diyor ki eğer diyor Allah rızkı kulların hepsine bol bol verseydi yeryüzünde azgınlık olurdu. Diyor. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birine e, ganimet verirken bir tanesi Allah'ın Resulü filana da ver o mümindir diyor. O müslümdür diyor. Ona da ver o mümindir. O müslümdür diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin için diyor en çok korktuğum şey dünyanın gelinlik bir kız gibi diyor süslenip size gelmesidir diyor. Her ümmetin bir helakı oldu benim ümmetimin helakı da maldandır çok dikkat edin. Demek ki insanın tuğyanı, azgınlığı bir şeye malik olmadaki hırsı onun helak olmasına kadar ne yapıyor? Götürüyor. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a namaz kılarken evdeki 3-4 tane altın onun zihnini meşgul etti mi? Hemen gidip onları ne yapıyor? İnfak ediyor. Kızının kolunda iki tane görmüş olduğu bileziğin akabinde ben senin kolunda ateşten iki tane halka görüyorum diyor. Ne yapayım? Git çarşıda bozdur ve infak et. Daha sonra gördüğünde ne yaptın kızcağızım? Babacığım bozdurdum ve Allah için infak ettim. Allah Resulü Hanisi'lati ve selam Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a olsun diyor. Buna basit mesele değil kardeşlerim. Azmedilmesi gereken meselelerden. Çünkü o müminler hem yet hem de Allah yoluna ne yapar? İnfak eder. Ömer'in duvarının bir tarafı göçüyor. Tamir ederken aleyhissalatü vesselam geliyor. Ölüm sana daha yakın. Ya Ömer diyor gidiyor. Ömer ölene kadar o duvara ne yapmadı? Tamir bile ettirmedi. Oradan ta içeri gözüküyor. Buyurun. Ornardaki iman anlayışına. Evet kardeşlerim. Devam ediyoruz. İnsanın açık bir düşmanı olan şeytan ve kötülüğü emreden bir nefsi vardır. İnsanı azgınlığa ve sapıklığa teşvik eder. Bunun için Allah Azze ve Celle Kur'an'da nefis ve şeytana karşı insanı sık sık uyarır ve onların vesvese ve saptırmalarına karşı uyanık bulunmayı emreder. Allah'ın bu uyarısı insanlara olan lütuf ve merhametinin bir eseridir. Allah insanı başıboş bırakmamıştır. Başıboş bıraksaydı insanın aleyhine olurdu. Ademoğlu azıp sapardı. Bununla beraber insanların çoğu bilgisizlikleri ve akılsızlar yüzünden iman etmemişlerdir. Kardeşlerim tuğyan bir yerde insanın egosunu nefsini tatmendir ve kendi nefsini ilahlaştırması her şeyin herkesin üstünde görmesi halinde ortaya çıktığı doruk noktasıdır. Kur'an'a göre bu doruk noktanın tipik temsilcisi kimdir? Firavundur. İnsanın kendi egosunu tatmin edip ta zirveye çıkmasını Allah azze ve celle kitabında sembol olarak bize neyi gösteriyor? Firavunu gösteriyor. Firavun ne yaptı? Bütün gücün kendi o elinde olduğunu vehmetti. İnsanları küçük gördü, öldürdü. Her kötü işkenceye maruz bıraktı. Firavun'un mantığına göre bütün insanlar onun kulu, kölesiydi. Mısır ve başta Nil olmak üzere bütün nehirler onun mülkündeydi. Firavun milletine şöyle seslendi. Ey milletim, Mısır hükümdarlığı ve memleketimde akan bu ırmaklar benim değil mi? görmüyor musunuz firavunlar medeniyeti bir tuğyan medeniyetiydi medeniyetiydi kardeşlerim firavunlara onlar ki ülkeler boyunca tuğyan sergilediler azgınlık ettiler ve fesada boğdular bulundukları her yere sonunda Allah Azze ve Celle onlara azap kamçısını ne yaptı indirdi onlar da felak oldu kardeşlerim bütün uygarlık adı altında medeniyet adı altında tarihte bize anlatılan bütün saltanatlara bakın yıkılmalarının helak olmalarının göçmelerinin altında tuğyan yatar. Yani azgınlıklarıdır. Bütün tarihi okuyun. Kendi tarihimizi ve başka tarihlere baktığımızda tamamen helak sebebi olur. Başka bir şey değil. Bu çok daha maddi değerlere aldanarak azmanın getirdiği bir şeydir. Her çöküşün altında bu vardır. Tuğyan'a sapanların cezaları bir tabiat tuğyanı olan ateşle verilecektir. Cehennem, tabiat kuvvetleri tuyanın çok güçlü bir belirişidir. Çünkü Allah Azze ve Celle yakıtı insandan ve taştan olan cehennem ateşinden ne yapın? Sakının diyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir düşünelim kardeşlerim. Allah azze ve celle cenneti yaratmış cehennemi yaratmış cennete kim girecek tertemiz olan cehenneme kim girecek pislenen günahkar olan peki ebedi girene Allah ne diyor Kur'an'da müşrikler necistir pisliktir o kadar diyor. peki kendini pisleten birisi yani fasık olan günahkar olan birisi cehenneme girecek mi girecek. Ne kadar? O temizlenene kadar, arınana kadar ne yapacak? Ateşte kalacak. Ancak arındıktan sonra cennete girme hakkı vardır. Allah bizi arınan insanlardan eylesin. Nefsine uyanlardan değil kardeşler. Demek ki, küçüyorsun, olsun, büyüğü olsun, her türlü azgınlıktan, taşkınlıktan, nefse, hevaya uymaktan uzak durmamız gerekiyor. Tuğyancı zalimlerin cezalandırılmasında en uygun yol ancak cehennem ateştir kardeşlerim. Cehennem bir gözetleme yeridir, tuğyana sapmışlar için bir dönüş yeridir. Böyle olduğu içindir ki cehennem ehli birbirlerini suçlarlarken ne derler? Seni tuğyana ben itmedim ki. Tuğyana sapmış bir topluluktunuz. Haydi görün bakalım sonunuzu diyecekler diyor. Onları ben saptırmadım ki. Onlar bana uydu. Peki ayet ne diyor? Onlar burada da dost, orada da dost. Ama fasık, kafir, müşrik, yani azgın insanların dostlukları nereye kadardır? Hı? Ancak bir çıkar ilişkisinde. Çıkarı olmadıkça hiçbir dostluk ne yapmazlar? Yapmazlar. Halbuki mümin bir iyilik yaptığı yaptığı zaman ne için yapar Allah için birine bir ikram yaptığında ne için Allah için düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ebu Bekir'in kızına iftira atan kim Ebu Bekir'in tamamen nafaka verdiği birisi onun bu iftira attığı ortaya çıkınca ona vermekte olduğu nafakayı kesti mi Allah Azze ve Celle ayeti indiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i çağırıyor ve kendisine ayeti okuyor sen buna nafakayı niye veriyordun ne diyor Allah için öyleyse devam ettiriyor demek ki Müslüman, mümin her halikarda Allah'tan korkan yaptığını Allah için yapan karşılığını ise ondan isteyen ama tuyan sahibi insansa ne yaparsa yapsın karşılık bekleyen, yaptığı her işin karşılığında ince hesapları olan azgın insandır. Allah bu türlü huylardan bizleri uzak tutsun kardeşlerim. Evet, demek ki kitaba gittiğimizde insanın kendisine verilen emretme, yasaklama yetkisi ve gerektiğinde başkalarına zorla yaptırımı sebebiyle ölçü ve haddi aşması Allah'ın koyduğu hükümlerle belirtilen hudutların dışına çıkmasıdır. Bu tuğyan türü genelde yönetici ve emir sahiplerinde olur. Çünkü onların güç ve yetkileri ve bu konudaki azgınlık ve taşkınlıkları insanların genelini ilgilendirir kardeşlerim. İnsanların tuğyanı bazen insanı rububiyet iddiasına kadar götürebilir. Bu da Firavun'un yaptığı gibi lisanı kalbiyle, konuşma diliyle veya nice tağutun yaptığı gibi Rab'lık iddiasında bulunmaktan olur. Allah bu duruma düşmekten ve onlara asker olmaktan bizleri beri buyursun. Çünkü Naziat suresine baktığımızda ben sizin Rabbiniz, ben sizin ilahınız değil miyim? Diyor. Neden? Öldür, öldür. Kes, kes. Yap, yap. Düşünün bir insanın doğan bir çocuğu erkek çocuğu kesilir mi? Bu mümkün Allah'tan devam mı? Ama her doğan çocuğu ne yapın? Erkek çocuğunu kesin dedi. Düşünün erkekleri doğratınca kadınların onurunu kırınca hiç kimse buna karşı gelmeyince bu ne yapıyor? Bu topraklar nice zalimleri ne yaptı? Gördü. Ve her zalim de hiç ölmeyeceğim hiç hesap vermeyeceğim gibi hareket etti. Ama neticede ne oldu? Yine başlarına o akıbet gelecek. Allah hepimize hayır versin. Ölçüde, tartıda, aşırı gitmeyenlerden eylesin kardeşlerim. İnsanlara zulüm de Tuğya'nın ta kendisidir kardeşlerim. Görmedin mi Rabbim ne yaptı? At kavmine, yüksek sütunlarla dolu ireme ki şehirler arasında onun eşi yaratılmamıştı vadide kayaları oyan Semud'a ve kazıklar sahibi Firavun'a bunlar ülkelerinde azmışlar oralarda çok kötülük etmişlerdi bu yüzden Rabb'ın onların üzerine azap kırbacını çarptı elbette Rabb'ın her an gözetlemededir diyor fecir 6'dan 14'de bunlar da kardeşlerim ülkelerinde azmış yani isyan edip günah işlemiş İnsanlara eziyetle ve yeryüzünü fesada uğratmakla hatta açtılar. Ve kazık sahibi Firavun denilmesi, Firavun yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır ve o şekilde işkence ederdi. Bunun için kazık gibi askerleri çok olduğundan da böyle söylenmiştir. Allah da burada azze ve celle kazık sahibi Firavun'a, çöle götürür, çırılçıplak soyar, elden ayaklardan yere kazıkları çakar ölüce bırakılmış. Yani bu zulümlerin en büyüklerinden. Düşünün, şöyle bir sıcağın alnında insan bir işi olsa, bir yerde beklese ne hale geliyor? En azından bir su, bir dinlenme, bir yere çekilme ihtiyacı hissediyor değil mi? Veyahut da güneşten korunabilmek için bir siperlik, bir şapka, bir şey artık neyse Burada ise bütün elbiselerini ne yapıyor? Çıkararak yapıyor. İşte Allah Azze ve Celle ona karşılığını vermiş oluyor. Peki tuğyana karşı ne yapmak gerekir? Yani insanın nasıl bir tedbir alması gerekir? Hiç düşündünüz mü? Demek ki her türlü tuğyan, benlikten, kibir davasından başlayarak gidiyor. Firavun da insanoğlunun içinde bir insandı kardeşlerim. Onun azgınlığı, benlik dava sonu ta en uç noktaya kadar götürdü mü? Götürdü. Demek ki insanın kendine özellikten çok çok ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Yani tuy'anın temelinde kibir ve benlik yatar. Tağutlardan biri olan şeytanın azgınlığının sebebi de kibir değil mi? Allah Azze ve Celle kendisine secde et dediğinde etti mi? etmedi neden? edemezdi ki etmezdi de çünkü kalbinde kibir olan birisi haset olan birisi büyüklenme olan birisinin asla verilen emri yerine getirdiğini göremezsiniz yapmaz boynunu diker çünkü ne yaptı? adem yaratılınca ona haset etti büyüklendi Allah azze ve celle de ona secdeyi emredince Etmem dedi. Sebep kendi aklını gündeme getirdi. İlk kıyası yapan iblistir ki bu da helak sebebidir. Ne yaptı? Ben bensem. Sen de sensin. Ben iki elimle yarattığım Adem'e sana secde et derken neden etmiyorsun dediğinde onu ate ben ateşten onu topraktan Beni daha önce onu daha sonra yarattın. Yani büyük olan küçüğe secde etmez tipinde ne yaptı? Büyüklendi ve azdı. Demek ki kardeşlerim tuğyan, küfür, şirk ve zulüm insanlara ne yapıyor? Yansıyor ve zulüm de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi şirk de en büyük nedir? Zulümdür. Çünkü şirk bile bile hakkı inkar etme, nimeti görmeme ve ona, onu verene isyan etmedir. Yani günahın küçüğüne büyüğüne bakmayacaksın. Kime karşı işlediğine insan ne yapacak? Dikkat edecek. İşte bu iman noktasında da bir nedir kardeşleri? Tuğyan'dır. İman açısından tuğyan içinde bulunan kimsenin uygulama bakımından da zahir zalim olması nedir? Gayet doğaldır. Firavunun tuğyanı da buna örnektir. Uygulama açısından tuğyan ise zulüm ve haksızlıktır özellikle yetki sahibi bir kimsenin kendisini haklı göstererek bazı gerçeklerle adaletten ayrılması ve emri altındaki zulmetmesi ki Allah Azze ve Celle'nin bu noktada kitabına gittiğimizde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ifadesiyle üç tane ayet gelir birisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıklardır Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimlerdir Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye nedir? Kafirlerdir diye. Burada yönetici durumunda olup da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere ne denir? Zalimler denir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip de işleyen kendi nefsine zulmedene ne denir? Fasıklar denir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip, indirdiği helalını haram, haramını helal sayan, ve dünyalık birkaç metaya Allah'ın dinini satanlara da ne denir? Kafirler denir. İşte bunlar da Tuğya'nın zirvesinde olan meselelerdendir. Kardeşlerim, Tuğyanker insanların özellikle elebaşları ve önde gelenleri kendi Tuğyanlarını haklı gösterme ve insanlar üzerinde Rableşip onların dünya hayatlarını düzenlemek için belli hükümler koyarlar. Böylece diğer insanlarda bunların koydukları hükümleri kabul eder Allah'ın hükmünü bırakır tuğyankarların hükümleriyle muhakeme olunmak ister. Böylece tuğyankarlara hem ibadet etmiş hem de onları veledilmiş olurlar. İşte e, İsrailoğullarına baktığımızda onlar kendilerine gönderilen Tevrat'ı, İncil'i ne yaptılar? Tahrif ettiler. Öyle bir tahrif ettiler ki hem okunuşunu hem yazılışını manasını. Onlardan sonra gelen nesile baktığımızda ne yaptılar? O insanlar ellerinde sağlam sıhhatli bir kitap bulamamalarına hasep hem kendileri kafir oldular hem de gelen nesillerin kafir olmalarına sebep oldular. Şimdi gelin bunu günümüze taşıyın. Allah'ın indirdiğinen, yaşamış olduğumuz ortamda hükümler var mı? Neden yok? Yasak mı var? Neden bunlar uygulanmıyor? Aynen geçmiş ümmetler ellerindeki hükmü değiştirip de kendi hükümlerini koyup da nesillerini aşıladıkları gibi günümüzdeki insanlar da ne yapıyor? Düzen böyle. Böyle bir düzen böyle ne yapacak? Devam edecek. Allah'ın koyduğu hükümlerin dışında başka bir hükümler koyup da BK'sını isteme nedir? Küfürdür ve devamını arzu etme de küfürdür. Bunlar tuğyan'dır ve tağutu kabul etmedir. Her kim bunu bile bile kabul eder, bundan razı olur, bununla muhakeme ederse kendini o insan ne yapar? İslam dairesinden çıkar. Onun için bu konulara çok çok dikkat etmek gerekir ve hassas davranmak gerekir. Tuğyan'ın insanı getirdiği son nokta sultadır. Yöneticilik şeyidir, otoritedir. Kardeşlerim, tagut kendini veli dost edinenleri e, nurdan zulmete çıkarır. Kendisini zulümat, yani karanlıklar içinde olduğu için, kendi peşinde gidenleri de ne yapar? Baş aşağı, karanlığa sokar. Tağut nedir? tagut kelime anlamıyla haddi aşan, azan, hakikatten sapan, taşkınlık gösteren her sapıklığın başı gibi anlamlara gelir. Istilahta ise Allah'a isyan eden anlamında kullanılır. <gülüyor> Allah'ın indirdiği hükümlere alternatif olmak üzere, onların yerine geçme, üzerine hükümler koyma, her indirdiği hükme muhalif davranma, bu varlık ister bir kanun. İster bir beşer, ister bir put, ister bir şeytan, ister bir kavim olsun. Bunlar nedir? Tağut hükmündedir. Yani ilahlan, tagut tağut eş manalı kelimelerdir. İlah, ibadet edilen. Tağut, ona giden yolu, yani ibadeti kesen her şey nedir? Tağuttur. Ve Allah Azze ve Celle kitabında bizi tağuttan ne yapıyor? Sakındırıyor insanlar sadece Allah'a kul olma yalnız ona ibadet etme konusunda istisnasız uyarılmışlardır Allah uyanlardan eylesin Amin. kardeşlerim bugün dünyaya baktığımızda vahyi inkar ederek insanların çoğunluğunun rızasına göre kurulduğu iddia olunan bütün sistemler Allah'ın hükümlerine mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat etmişlerdir Dolayısıyla bütün sistemler bu noktada tağuti özellik taşırlar. Ve dolayısıyla bütün bu sistemlerde nedir? Tağuttur. Daha genel bir ifadeyle, İslamın dışındaki bütün sistemler tağuttur ve tağutların hükümlerine göre yönetilen bütün yerlerde yaşayan müminlerin Allah'ın indirdiği hükümleri. Arapça'ya ön lisansın Arapça ya kitabını soracaktım ama bakın var sorun. Nerededir bu? Köşeden üçüncü. Allah'ın indirdiği hükümlerin galip gelmesi uğruna mücadele etmekle her Müslümanın vazifesi vardır ve gördüğü her münkeri izale etmek zorundadır. Neylen gücü yetiyorsa bunu yapma mecburiyetindedir. Selman'ın faresinin dediği gibi artık münkeri takmaz, marufu emretmez, kendi de uymazsa yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Yani kalbinde dahi bir sızı duymayan bir insan münkerata karşı o yaşayan bir nedir? Ölüdür. Diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ee, Tağut hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen adıdır. Şeytana da bu yüzden tağut denmiştir. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelen bütün insanlığa baktığımızda iki sınıf insan vardır. Birisi Rahman'ın dostlarıdır. Öbürü de nedir? şeytanın dostlarıdır. İnsan üçüncü bir sınıf değildir. Ya hakka uyacak batılı inkar edecek ya da batıla uyup hakkı inkar edecektir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Allah size fıskı küfrü isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. İmanı sevdirtti diyor. Allah imanı seven küfürden fısktan, isyandan, uzak olanlardan eylesin. Her türlü tuğyandan, her türlü kötü hasletten, nefsini koruyanlardan eylesin. Allah bize hayırlı dostlar versin. Allah sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini hepimize nasip etsin. Subhanu keh, Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurullah ve etubilerim. Elhamdülillah Rabbitalalem